Tüccar o gün pazarda bütün tuz çuvallarını satmış. Ee, arkadaşım haklıymış. Tuz ihtiyacı giderek artıyormuş. Tüccar ondan sonra her gün tuz satmaya başlamış. Bu çuvalların içine tuz doldurur. Onları eşeğin sırtına yüklermiş. Eşek bazen beş